Hasret kafesindeki düşüncelerim, yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerim ve sevda güvercinim, neyler şehidimin tahtında Hasret kafesindeki düşüncelerim, yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yellerim ve sevda güvercinim neyler şehidin inci tahtında Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerimin İkram edermiş sana hasretlerini billur oldun gözlerimin Söyleyin ona, Kardeşin özler seni, Konu oldun düşlerimi. İkram mi sana hasretlerini, Billur oldun gözlerimi. Ah diyor deyin, ah ben de olabilsem, Şimdi kardeşimin yanında. Sarın ona ve yüzüm sürüversem, Komşu olsam inci tahtına. Ah diyor deyin, ah ben de olabilsem, Şimdi kardeşimin yanında. Sarın ona ve yüzüm sürüversem, Komşu olsam inci tahtına.